Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Esselatu vesselamü aleyke ya seyyidil evvelin ve âhirin ve ila cemil enbiya'i vel merselin ve ila cemil evliyai ve'lhamdülillahi rabbil âlemin. Ramazan'ın başında da söyledik, ortasında da söyledik. Ramazan'ın her gecesi Kadir gecesidir. Kadir gecesi'nin nuru her geceye tecelli etmiştir. Her Ramazanın her gecesini. Eğer öyle olmasaydı, belli bir gece olurdu. Ne burada ayet de Allah Kur'an'ı içinde "kadir gecesi" bulunan Ramazan ayında indirmiştir. Ramazan ayında. Bütün ayı kapsadı. Kadir gecesi de o ayın içindedir. Dolayısıyla bütün ayı nurlandırıyor. Elbette ki bir geceden tecelli ediyor o. Onun için her geceyi, Ramazanın her gecesini Kadir gecesi olarak değerlendirmemiz gerekir. Allah o ayda oruç tutun dedi. Rabbinizi tekbir etmek için Buna beraber takbaya ermek için, kadir gecesi, kıymet gecesi, değer gecesi, bin aydan daha hayırlı, insanın kendisiyle kıymet, değer bulduğu gece. Allah Kur'an-ı Kerim için aynı zamanda andolsun ki biz insana Kıymetini, değerini, izzetini, şerefini indirdik. Buna beraber gücünü, kuvvetini, kudretini indirdik. Nereden alıyor kuvvetini, kudretini, gücünü, şerefini, değerini? Kur'an'dan. Allah'ın vahyinden, dolayısıyla Allah'tan. Allah ile şeref bulmayanlar, evet, şerefsiz olmuştur, şerefsiz kalmıştır. Kıymetsiz, değersiz kalmıştır. Bu değersizliği kendisi tercih etmiştir. Her ne kıymet, değer, şeref, güç ve kuvvet, kudret varsa bu tamamen Allah'tandır. Eğer kul imanıyla beraber bunu Allah'tan almıyorsa, Rabbini dinlemiyorsa, Rabbinin vahyini okuyup anlamıyorsa, peygamberine tabi olmuyorsa, onun ne bir kıymeti, ne bir değeri, ne bir şerefi, ne de bir gücü, kudreti, yani kendini Allah'ın azabından, gazabından kurtaracak bir gücü, kuvveti yoktur. Olmaz. Onun için, her bir mümin için bu böyledir. Mutlaka sözü olmalıdır, sözü. İnsana bakarken Allah insanları Farklı farklı isimlendirdi. Hitap ederken bir insana hitap ediyor. Ya eyyühe nas, ya eyühel insan ya eyühel insan ma gharreke bir rabbikel kerim. Ey insan seni kerim olan Rabine karşı böyle nankör yapan nedir, mağrur yapan nedir, kibirlendiren nedir, Rabbinden yüz çevirten nedir, kendine güvendiren nedir, ben dedirten nedir? Bir, insana hitap ediyor bütün insanlara. Doğrusu insan pek nankördür dedi. Pek az şükrediyor dedi. Pek hakikati örtendir dedi. İnsan kendi kendisinin, nefsinin şahididir dedi. İnsana hitap ediyor. Bir, Allah nasıl hitap ediyorsa bizim de öyle hitap etmemiz lazım. Öyle görmemiz lazım ki Allah'ın nazarıyla nazar etmiş olalım. Allah'a göre bakıp görmüş olalım. Onun için bunu anlatıyorum. Bir de Allah ey kafirler diyor. Ey kafirler, ey müşrikler, ey münafıklar, ey mücrimler, ey fasıklar. Bunlar kaybedenlerdir. Ebediyen Rabbini kaybedenlerdir. insanlığını kaybedenlerdir. Bununla beraber bu alemde İnsan için imtihan olanlardandır. Olmazsa olmaz. Onların da olması gerekir ki imtihan olsun. Kazanabilelim. Bir de Allah Ya amenu ey iman ettiğini iddia edenler buyurur. Ey iman ettiğini iddia edenler ya yuhallezine amenu amenu iman edin. İslam'ın dairesine yeni girmiş iman ettiğini söylüyor. İmanı kabul ediyor ama daha iman onun kalbine dahil olmamış. İslam'ın dairesine girmiş. Bir de hitabı onlara yapıyor. Onlara hitap ederken ne buyurur? Eğer iman etmişseniz bunu böyle yapın. İman etmişseniz şunu şöyle yapmayın. İman etmişseniz aranıza bir anlaşmazlığa düştüğünüzde onu Allah'a ve Resulüne götürün. Bir de İslam'ın dairesine girmiş, İslam'ı kabul etmiş ama daha iman kalbine dahil olmamışlara hitap ediyor. Bizim de bakarken Allah'ın nazarıyla nazar edip bunu görmemiz gerekir. Muameleyi de Allah'a göre yapmamız gerekir. Bir de ey müminler diyor, Bunlar iman edenlerdir. Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevenlerdir. Buna beraber Bunlar aynı zamanda evet, yolu yürürken, sirat-i müstakimde Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber yürürken, evet, takvasını yerine getiriyor, Allah'a karşı sorumluluğunu, kulluğunu yerine getiriyor, müttaki oluyor, mühsün oluyor, güzel yapıyor, güzel oluyor, mukarrabun oluyor, Allah'a yakın oluyor, Allah yolunda, rızasını kazanma yolunda yarışıyor, hayırda yarışıyor. Bununla beraber bunlar hakki tavsiye ediyor, sabri tavsiye ediyor, rahmeti tavsiye ediyor, iyiliği, güzelliği tavsiye ediyor, yardımı tavsiye ediyor, birliği, beraberliği, kardeşliği tavsiye ediyor, yetmez. Bir de şahit oluyor, şahadet ettiriyor, kendi üzerinde bunları gösteriyor, sadece bunu diliyle yapmıyor. Kendi üzerinde bir de ona şahit kılıyor ki Allah öyle buyuruyordu, evet, Allah sizi vasat bir ümmet kıldı, Allah'ın size şahit olsun. Siz de bütün insanlığa şahit olasınız diye. Muhatap bütün insanlıktır. Her bir mümin için bu böyledir. Onun için bakarken yardım etmek istiyorsak, doğru yapmak istiyorsak, haktan yana, hakikaten yana durmak istiyorsak bu durumda muhataba bakıp ona göre yardım etmek lazım gerekiyor. Buna beraber karşımızdakini eğer tam olarak gerçekten bilmiyor buna şahit olmamışsa bununla itham etmiyoruz yani küfürle, nifakla, şirkle itham etmiyoruz gönlünü Allah biliyor biz neyi görüyoruz? konuştuğunu neyi konuşuyor? neyi yapıyor? Evet, haliyle, hali neye şahitlik yapıyor? onu görünce öyle muamelede bulunuyoruz ki kardeşlerimiz kurtulsun iblisin, şeytanın elinden kurtulsun onlara yardım edebilelim. Bu Kadir gecesinde, mübarek gecede Allah'ın vahyini indirdiği bu kıymet, değer gecesinde insanın kendi kıymetini, değerini, şerefini Rabbinden öğrendiği bu gecede Rabbimize göre bakıp kendi kıymetimizi, değerimizi bilmemiz gerekir. Onun için ben kimim sorusuna cevap verirken Allah'a göre kıymetimizi, değerimizi, şerefimizi anlamış oluyoruz. Allah'a göre kimiz? Allah'ın yeryüzündeki halifesi, aynası, Allah'ın zatıyla, sıfatıyla tecelli ettiği varlık, meleklerin secde ettiği varlık, Allah'ın ''Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir.'' buyurdu bir. Allah kişi ile kalbi arasına girer. Allah insana şah damarından daha yakındır. Ne yana dönersen dön, Rabbinin ölçü oradadır. Yakınlığını anlatıyor. Allah'ın yakın olduğu bir kul, kurun da Allah'ın yakınlığını tattığı bir mümin. Mümin olmaya davet ediyor. Bu yakınlığı tatmaya, bunu unutmamaya davet ediyor Allah çünkü. Bununla beraber her anda kul Allah ile muhataptır. Muhatap oluşunu, olduğunu bilen bir kul. Ama hepsi Allah'ın kulü. Allah hepsinden bir şey istiyor. Ne istiyor? Birbirinize yardım edin. Kardeş olun, bir olun. Hepiniz Adem'densiniz, Adem de topraktandır dedi. Üstünlük iledir dedi. Kullukladır kulluğunu, kul olduğunu bilmekledir. Allah'a abd olduğunu bilmekledir. Dolayısıyla gereğini yapmakladır üstünlük. O zaman herkes bizim muhatabımızdır. İster bilsin, ister bilmesin, ister müşrik olsun, şirke düşmüş olsun, ister kafir olsun, Hakikati örtmüş olsun, ister münafık olsun, iki yüzlü olsun, ama farkında olsun veya olmasın. İster mücrim olsun, cürüm işleyen, Allah'a karşı suç işleyen olsun. Ne dememiz lazım onlara? Ne diyoruz? Gönülden gönüle yol vardır. İnsanın bir zahiri, bir de manevi tarafı vardır. Manevi olarak herkes birbirinden etkileniyor. Nasıl ki böyle zahiri olarak konuştuğumuzda sesimiz herkese muhataba gidiyorsa, manevi olarak da konuşulurken dünyanın öbür ucundaki da aynı şekilde ne yapar? Onu işitir, onu duyar, onu anlar. Baş kulağıyla değil, gönül kulağıyla onu işitir ve bilir. Allah işittiriyor. Nasıl ki Hz. İbrahim'le Hz. İsmail Kabe'yi yaptığında Allah ne buyurdu? Bütün insanları davet et. Evimi, Beytullah'ı ibadet, ibadet etmeye, tavaf etmeye davet et. Neyle davet etti? Makam-ı İbrahim'de o iki ayak izi var ki oraya çıkıp oradan davet etti. Yoksa oraya çıkıp Kabe'nin duvarını yapmadı. Oraya çıksa Kabe'nin duvarı neresine yetişiyor? Görenler biliyor bunu. Orası davet makamidir. İbrahim'in makamı, davet makamı. Oraya çıkıp bütün insanları davet etti. Sadece konuştu. Sadece oradan bağırdı. Rabbiniz size, sizi beytine davet ediyor diye davet etmeye başladı. Oradan konuştu. Bütün insanlara. Yeryüzünde ne kadar insan varsa hepsini davet etti. Ama bu sıradan bir davet değil. Niye ayağının izi orada çıktı? Taş ayakı altında eridi. Erimese iz çıkar mı? Yoksa ben de konuşurum, benim de sesim dünyanın öbür ucuna gider değil. Ayağın altında taş erirse bu doğruydur. Sesin dünyanın öbür ucuna gider. Manevi olarak herkes seni işitir. Herkes işitti mi? İşitti. Allah işittirdi. Yani öyle ne mikrofonla, ne de başka bir aletle, ne de başka bir teknikle, teknolojiyle değil. Allah ulaştırıyor. Allah öyle buyuruyor diye ayet-i kerimede, iman etmeyenlere, müşriklere, kafirlere, inkar edenlere, hakikati örtenlere sorsan, desen ki, göğü kim yarattı, Allah derler, yeri kim yarattı, Allah derler, seni kim yarattı, Allah derler, Rıskını kim veriyor dersen Allah derler. Yağmuru kim yağdırıyor? Allah derler. De ki onlara o zaman nasıl döndürüyorsunuz? Madem ki öyle nasıl yüz çeviriyorsunuz? Nasıl Allah'tan başka tarafa gidiyorsunuz? Neden o zaman sirat-ı müstakime girip peygamberine tabi olmuyorsunuz, peygamberine iman etmiyorsunuz, Allah'ın vahyine iman etmiyor, gereğini yapmıyor, kuluğunuzu yapmıyor, şerefinizi Allah'a kul olma şerefini neden taşımıyorsunuz? Her akıl sahibi evet, sorumludur, Allah'a karşı mesuldur. Allah o aklı vermişse onun neyi bilip bilmediğini bilmez mi? Neyi anlayıp anlamadığını bilmez mi? Onun için hiç kimse ben anlamadım diyemez anlamadım deyip Allah'a mazeret gösteremez. Aklı o yaratmış. Bununla beraber ona bir fıtrat vermiş. Ondan söz almış. Ruhundan ona nefretmiş. Kim mazeret üretebilir? Kıyamet günü Allah öyle buyurdu. Allah buyurur ki kitaplarını eline verir. Alın kitabınızı okuyun. Bugün hesap sorucu olarak sen kendine yetersin. Buyurur. Ona da derler ki, biz kendimize zulm ettik. Hiç kimse mazeret üretmiyor. Biz kendimize zulm ettik. Bile bile cehenneme gittik, cehennemi hak ettik, layık olduk. Derler. Baktığımızda bunu net olarak görürüz. Görürüz ki bu böyledir. Yani cehenneme gidenler bile bile gidiyor. Evet, yine Allah buyuruyor. Onlar Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ederler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bile bile inkar eden nankörlerdir dedi Allah. Kime karşı nankör? Allah'a karşı nankör. Nimetini yok sayıyor. Allah'ın verdiği kıymeti, degeri, şerefi yok sayıyor. Kitabı yok sayıyor, gönderdiği peygamberini yok sayıyor. Onu bir nimet olarak görmek yerine, Sanki o ona bir sıkıntıymış gibi görür. Onun için Allah, Resulullah Efendimiz'e buyurdu, biz bu kitabı sana zahmet çekesin diye indirmedik. Onunla hidayete ererseniz diye, doğru yolu bulasınız diye, Allah'ın nuruyla nuranasınız, karanlıkta kalmayasınız diye. Evet. Yahudi'ye, Hristiyan'a, Müşri'ye, Kafir'e, Dolayısıyla mücrime, münafaka evet. ne dememiz lazım? İyilik, güzellik senin gönlünde. İyiliği, güzelliği biliyorsun. Hayrı biliyorsun. Sana nasıl yapılmasını istiyorsan o güzelliktir, o iyiliktir, o hayrıdır, o rahmettir. Onu biliyorsun. Bu durumda İyiliği, güzelliği, rahmeti, hayrı seviyorsun, o zaman karşındakine neden bunu yapmıyorsun? İyilerden olabilmek için, hayırlı olanlardan olabilmek için, güzel olanlardan olabilmek için, rahim olanlardan olup, Allah'ın rahmetinin içine girmek için neden yapmıyorsun? Biliyorsun bunu. Hem de bunu tadıyorsun. Bütün şiddetiyle bunu biliyor ve tadıyorsun. O zaman sen neden yapmıyorsun? Eğer yapmıyorsan bu durumda Allah'ın rahmetini istemiyorsun. hayrini istemiyorsun. Lafla olmaz. Lafla ben istiyorum demekle olmaz. İstiyorsan yapman lazım. İstiyorsan sevmiş olman lazım. Seviyorsan neden kendin için istediğini diyet insan kardeşlerin için istemiyorsun? Her bir mümine düşen Allah'a davet etmektir. Rabbine davet etmektir. Kurtuluşa, cennete davet etmektir. Birbirine rahmet olmaktır. İyilik, hayır, güzel, güzellik olmaktır. Cennet olmaktır yani. Aynı şey ben iman ettim. İman ediyorum. Evet, diyenlere sözümüz olmalıdır. Eğer iman etmişlerse bu durumda Allah'ın davetine icabet etmeleri lazım. Allah cennete koşun dedi, cennete koşmaları lazım. Hayırda yarışın dedi, yarışmaları lazım ki imanlarını ispatlamış olsunlar Allah onların gönlüne imanı indirsin. Birbirinize hayır olun dedi, rahmet olun dedi, iyilik olun dedi, güzellik olun, cennet olun dedi. İkram edin dedi, Allah'a secde edin dedi, secdeye davet edin dedi, Rabbinizi zikredin dedi, tesbih edin dedi, ham dedin dedi, şükredin dedi, tekbir edin dedi, tevhid edin dedi. Yaptıkça kazanıyorsun. Aynı şekilde... Allah'ın müminler dediklerine de mutlaka söyledikleri vardır. Allah söylüyor. Bu durumda onların da örnek olmaları lazım, şahit olmaları lazım. Hayırda yarışmaları lazım, hidayet olmaları lazım. Yolu göstermeleri lazım. Allah'ın Resulüne tabi olmuş olarak rahmet olmaları lazım, alemlere rahmete tabi olmuş olarak. Sen azim bir aklak üzeresin buyurdu, onun da azim bir aklaka sahip olması lazım. Aklakıyla, rahmetliyle, hayrıyla, güzelliğiyle, kulluğuyla, hidayete vesile, cennete vesile oluşuyla örnek olması gerekir. Herkesin kendi yerini belirlemesi lazım. Acaba ben hangi gruba giriyorum hayatı yaşarken? Müminlerden miyim? Müttaki olanlardan, mühsin olanlardan miyim, Hayırda yarışıp, mukarrabun olanlardan miyim? İnsan her şeyi birbiriyle kazanır. İnsan, insanla ya kazanır ya kaybeder. Onlara yaptığı muameleden dolayı ya kazanır ya kaybeder. Sahabe anlatıyor. Bir grup bir yerde oturmuş, sohbet ediyormuş. İki sahabe oradan geçerken onlara diyor ki neden böyle oturuyorsunuz? Onlara da diyor ki işimiz yok. Oturmuşuz, sohbet ediyoruz. Diyor onlar dedi ki böyle oturup kendi kendinize sohbet etmek yerine hadi pazara gidelim gördüklerimize selam verelim, onlar da bize selam versin, kazanalım. Sadece selam vermek. buna beraber Allah infak edin emrini verdiğinde, emri vahiy indiğinde sahabe yine anlatıyor. O anda bak bak şey, işleri yoktu. Hemen hepimiz pazara gidip hamallık yaptık. Hamallık yaptık. Sonra o parayı getirip infak ettik ki Allah'ın emri yerine gelsin diye. Kulluk mu? Kul böyledir. Rabbini istiyor ya, Rabbini seviyor ya, kul zaten. Rabine aşık. Maşukunu istiyor. Sahibini istiyor. Eğer bunun dışında bir derdi varsa, bu Allah'a kulluğun önüne geçiyorsa, Rabbini istemenin önüne geçiyorsa, o onun Şirki'dir, puti'dir. Herkes kendi gönlüne bakmalı, bir de emin olmalıdır. Yani rızık konusunda emin olmalıdır. Daraltmışsa rızkı ne yaparsan yap, o o kadardır. Genişletmişse geniştir, bir de hesapsız verir. Yani ile de onun düşüncesi bizi meşgul ederse, bu doğru değil. Hiç farkında olmadan bir de bakıyoruz ki, gece gündüz onu zikrediyoruz. Ama... Allah beni zikret dedi. Beni çok çok zikret dedi. Sabah akşam, sabahtan akşama zikret dedi. Namazı kılmadan önce beni zikret dedi. Kalbin mutmain olunca kalk namazı ikame et dedi. Namazı kılıp bitir, bitirdikten sonra ayaktayken, otururken, yan üzeri yatarken beni zikret dedi. Beni zikret diyor. Ama biz onun dışında bir şey zikrediyorsak, bu durumda onun önüne koyduk. Bakacağız, neyi zikrediyoruz? Kimi zikrediyoruz? Zikrimiz nedir? Herkes kendini hesaba çekmelidir. Ben nerede duruyorum? Allah'a göre nerede duruyorum? Hangi, kimin safında duruyorum? Allah'ın müminler dediği, velim dediği, onlara ne bir korku, ne bir mahzun olmak vardır dediği velilerden mi? Mütakilerden mi? Mehsinlerden mi? Allah'a yakın olan mührabundan mı? Kendini o saptan mı görüyor? Onlar kimdir? Hayır, yarışanlar. Konuşanlar değil. Yarışanlar. iş başında olanlar. icraat yapanlar. Yoksa ya yühellezine aminu ey iman edenler aminu iman edin dediklerinden miyiz bir o yana bir bu yana gidip çaba gayret sarf edip iman etmeye mi çalışıyoruz daha doğrusu imanı kazanmaya mı çalışıyoruz söyledim iman Allah'ı her şeyden çok canından çok sevmektir bu sevgiyi ispatlama imani hayat bu sevgiyi ispatlama imkanıdır çaba gayret sarf ediyor, koşuşturuyor, güzel yapmaya, doğru yapmaya çalışıyorsa, Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yapmaya çalışıyorsa, ne kadar yaptıysa o kadar iman kazanır. Yani o kadar Allah'ın sevgisini kazanır, layık olur. Aynı zamanda bunun için doğru yerde olmak lazım, bir de doğru yapmak lazım. Sadece doğru yapmak da yetmez, doğru yerde olmak da yetmez. İkisinin beraber olması gerekir. Doğru yer sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakimi herkes bilir. Bilmeyen hiç kimse yoktur. Ama sırat-ı müstakimi Rabbimizden öğrenmeyince onu da bilmiyoruz. Ümmet olarak anlamamışız. Ama anlayacağız. Birbirimize anlatacağız inşallah. Birbirimize örnek olacağız, şahit olacağız. Bütün insanlığa şahit olacağız inşallah. Eğer Fatiha'yı bilmiş olsaydı Kur'an'ı özetle anlamış olurduk. Dolayısıyla sirat-ı müsteqimi de anlamış olurduk. Yola girer, Rabbimize koşardık. Kendimizi biliyoruz, acziyetimizi biliyoruz, hatamızı, kusurumuzu, günahımızı biliyoruz. Beceremediğimizi biliyoruz. Ama Allah ile aramızdaki perdeleri kaldırmamız gerekir. Bunun için bütün gönlümüzle Rabbimize yönelim, perdeleri aralamak gerekir. Neyle başlamamız gerekir? Hamd ne? Rabbimize önce hamd etmemiz gerekir. Eğer hamd edemiyorsak, Rabbimizi övemiyorsak tanımamışız, tanıyamadık demektir. Anlamamışız. Evet, Rabbimize hamd ediyoruz. Bütün hamdler, övgüler ona layıktır. Onun hakkıdır. Övmek de onun hakkı, övülmek de onun hakkı. Onu över, onun övdüğünü överiz. Eğer onun övdüğünü övüyorsak, Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yaptık. Ama övmediğini övüyorsak Rabbimize ters düştük. Eğer marından dolayı övüyorsak, mevkisinden, makamından dolayı övüyorsak ya da başka bir Allah'ın ikram ettiği bir şeyden dolayı övüyorsak Allah'a ters düştük. O övdüyse övgiye layıktır. Ama biri marını Allah yolunda sarf ediyorsa onun Kerimliğini, onun vehaplığını övdüysek, onun üzerinde Allah'ın ismini övdük. Bak bu doğruydı. O övülmeye layık, Allah övüyor çünkü. Birini rahmetinden dolayı övüyorsak, bu doğruydı. Allah'ın Rahman, Rahim ismini övüyorsun onda. O böyle kullara yardım eden biri ise onu övüyorsan, Allah'ın onun üzerindeki Nesir ismini övüyorsun. Onun üzerinde Allah'ın güzelliğini övüyorsun. Zaten övgüye layık olan Allah'tır. Dolayısıyla senin o övgün Allah'a gidiyor. Allah'ı övüyorsun. Allah'a hamd ediyorsun. Nerede? Kulü üzerinde. Rabbine ayna olmuş kulü üzerinde. Allah'ın ismi üzerinde tecelli etmiş kulü üzerindeki Allah'ın ismini övüyorsun. Dolayısıyla bu övme Allah'a gidiyor. Peki böyle birini yersen ne olur? O da Allah'a gider. Kötülesen o da Allah'a gittik. Onun için kullar birbirine karşı dikkatli olmalı, adil olmalı, adaletle bakmalı, adaletle hüküm vermelidir. Yoksa, yoksa zalim olur, zulmetmiş olur. Evet, övme de, övülme de alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Sübhan olan O'dur. Hatasız, kusursuz, eksiksiz olan bir tek Allah'tır. Gerisi, gerisi kul, gerisi beşer. İnsan aciz, insan zayıf, insan hatalı, kusurlu, eksik. Ama bütün eksiklerini örten, bütün zayıflerini kapatıp ona güç veren, kuvvet veren nedir? İmanidir. Allah'a olan aşkı muhabbetlidir. Onu değerli kılan, şerefli kılan, O'nun Allah'a olan imanidir. Rabbini bilmesidir. Onun marifetidir. Rabbini tanımasıdır. Rabbine koşmasıdır. Rabbine seni seviyorum demesidir. Başka değil. Şerefi de orada, kıymeti de orada, değeri de orada, gücü, kuvveti de orada, izzeti orada. İzzeti. Aynı zamanda güç ve kuvvettir. İzzetli biri, şerefli biri, gücünü, kuvvetini, şereften şerefini Allah'tan alan biri bütün insanlara karşı bir orduya karşı durur. Hiç endişe etmez. Durur ve tavrını ortaya koyar. Bir kişidir. Bütün peygamberler böyle miydi? Böyleydi. Allah'a davet ederken tek başlarına idi. Ona iman edip onunla beraber olanlar o izzeti o şerefi alınca ne oldu? Onlar da öyle oldular. Aynen bütün insanlığa karşı tek başlarına durdular. Her türlü işkenceye katlandılar, zulme katlandılar. Gerektiğinde 300 kişi çıktı, 1000 kişiye karşı savaştı, kazandılar. Allah yardım ediyor. Gücünü, kuvvetini imanından, Allah'a olan sevgisinden, dolayısıyla Allah'tan alıyor. Allah yardım eder. Allah müminlere yardım edeceğini vaat etmiştir. Üzerine bir borç olarak almıştır dedi. O zaman mümin korkmaz, endişe etmez. Küçük hesaplar yapmaz, büyük hesaplar yapar. Rabbinin hesabını yapar. O benden razı olsun. Onun sevgisine layık olayım. Onun yakınlığına layık olayım. Onun dostluğuna layık olayım velim dediği kullardan olayı der, her şeyini ortaya koyar. Bütün şeytanlara karşı, bütün iblisin ordusuna karşı tavrını ortaya koyar. Bütün şeytana, uyanlara karşı tavrını ortaya koyar. Alt tarafı, bir cani var, o da Allah'a ait. Neyden korkuyor? Neyden korksun? İmanı var. Rabbine güveniyor. Teslim oluyor, sen biliyorsun diyor. Nasıl biliyorsan öyle yap. Ben seni seviyorum ve ben sana geliyorum. Ben sana gelmek istiyorum, engel tanımıyorum. İstersen öldür, istersen süründür. Ne olursa olsun, ben seni istiyorum. Mü'min bu, Müslüman bu, yolundayım. Sırat-ı Müstakim'de sana koşuyorum, sana geliyorum. Evet. Gücü, kuvveti, şerefi Ramil'den iste. Bana güç ver, bana kuvvet ver, bana yardım et. Allah yardım etmez mi? Nasıl yardım etmez? Bunun için yaratmış zaten. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Bir kul Allah için böyle bir fedakarlık yapınca Allah meleklere buyurur, bak bak, kuluma bak der. Evet, kuluma bak. Yani böyle bir sıkıntı içinde kulluğunu yapıyor. Bak diyor, kuluma bak, işte kul budur. Rahat içinde olmak değildir kulluk. Rahat içinde kulluk olsaydı önce peygamberler öyle yapardı, öyle olur. Allah öyle bir ederdi. En zor anda kulluklarını yapıyor. En zor anda. Savaşta bile bir kısmı arkanda dursun, bir rekat kılsın, zor anlar çekilsin, diğerleri gelsin kılsın. Evet, düşmana karşı silahınızı bırakmayın. En zor anda kulluğunu yapıyor. İbadetini yapıyor. Secdesini yapıyor. Yani bir an bile Rabbini unutmuyor. Onun huzurundadır. Onunladır. Neyi emretmişse onu yapıyor. Allah eğer böyle kafir dedi, müşrik dedi, münafık dedi, zındık dedi, mücrim dedi, bununla beraber iman ettiğini iddia edenler dedi, sonra iman edenler dedi, Müslüman dedi, mütaki dedi, mühsin dedi, mukarrabun dedi, veli dedi. Bakacağız hangi sınıfa giriyoruz? Bunu anlamamız gerekir. Anlamamız gerekir ki, yukarı doğru yol alabilelim, Yukarı çıkalım. Nerede olursak olalım, kendimizden aşağıdakine değil, öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. Kendinizden yukarıdakine bakın dedi. Manevi olarak kendinizden aşağıdakine değil, yukarıdakine bakın. Zahiri olarak da kendinden yukarıdakine değil, aşağıdakine bak, şükret. Halini şükret. Kendinden yukarıdakine bakarsan şükredemezsin. Aşağıdakine bakarsan şükredersin. Manevi olarak da kendinden aşağıdakine bakarsan aşağıyı doğru gidersin. Demek böyle de olur dersin. Ona razı olursun. Manevi olarak yukarıdakine bak, yukarıdakine varmak için, onunla beraber yürümek için çabakını, gayretini sarf et dedi. Nerede olduğumuza bakacağız. Yolculuğumuz yukarı olsun. Kemalata, kamil insan, Hazreti insan olmaya olsun. Her şeyi ona bırakalım, teslim edelim. Boş ve gereksiz bir yükü gönül sırtımıza almayalım. Alırsak gidemeyiz. Mesela, biri rüyada mesela görse ki uçuyor. Bu ne demektir? Yükünü bırakmış, tövbe etmiş, istiğfar etmiş, Rabbine dönmüş, yükünü bırakmış demektir. Yükü bırakmak lazım. Yoksa bu ağır yükle özura çıkılmaz. Yani dünyayı sırtına alıp dünya sevgisini sırtına alıp birilerinin, bir şeylerin sevgisini sırtına alıp Allah'tan bağımsız olarak kendine ait görüp bu yükü yüklenirse bunu taşıyamaz. Altında ezilir. Kulguni yapamaz. Yükün altında eziliyor. Onun için yükten kurtulmak için ne demesi gerekir? Benim malikim sensin, melikim sensin. Malik olan, melik olan sensin. Mülkün sahibi sensin. Benim sahibim sensin. Ben sadece senin abdünüm. Abd olmaktan başka bir şey değilim. abdolmaktan başka da bir şey istemiyorum. Çünkü sen beni, sana abdolayım diye, kul olayım, aşık olayım diye, sen bende aşıklık görmek istiyorsun. Onun için imtihana tabi tutuyorsun. Bu aşıklığımı, kulluğumu ispatlamamı istiyorsun. Ve ben öyle yapacağım deyip aşıklığımızı, kulluğumuzu göstermemiz lazım. İyiliğe de iyilik yapıyoruz. Kötülüğe de iyilik yapıyoruz. Kim olursa olsun Rabbimizin hesabını yapıp öyle muamelede bulunuyoruz ki Rabbimiz bize kurum güzel yaptı. Yaptığını beğendim. Yaptığını sevdim. Desin. Böyle olunca kazanıyoruz. Neyi kazanıyoruz? İman kazanıyoruz. Allah'a yakınlığı kazanıyoruz. Hazreti insan olmayı kazanıyoruz. Cenneti kazanıyoruz. Rabbinin rızasını yakınlığını kazanan Neyi kazanmamıştır? Ya da onu kazanamayan, kaybeden neyi kazanmış olur? Evet, dünya hayatı bir günlük, yarım günlük hayattır Allah'ın tabiriyle. Bu yarım günlük hayat bizim ebedi hayatımızı, ebediyen kazanmamızı ya da kaybetmemizi belirler. Onun için söylüyoruz, müminler delikanlı insanlardır delikanlı yiğit evet delikanlı yani böyle delice akan demektir mümin nasıl delikanlıdır müminin de maneviyatında manevi hayatında bedeninde aşk muhabbet akıyor aşk muhabbet delice akıyorsa o delikanlıdır gerçek delikanlı Bununla beraber ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Pehlivan, yiğit, ye rakibini yenende evidir. Kızınca nefsini yenendir. Nefsine hakim olabilendir. Nefsi emrinde olandır. Nefsine itaat etmeyendir. Dolayısıyla şeytana itaat etmeyendir. Şeytanın peşinden gitmeyendir. Dolayısıyla varabilenler, Rabbine varabilenler delikanlı olanlardır. Aşkın, muhabbetin gönlünde, bedeninde, her zerresinde delice aktığı yiğitlerdir. Bu yiğitliği Allah onu nasıl, nerede, hangi imtihana tabi tuttuysa orada yapması gerekir. Yoksa durup böyle lafla Yiğitlik olmaz icraatla olur. Neyle imtihana tabi tuttu, neyle muhatap olduysa, yiğitliğini, kulluğunu orada göstermesi gerekir. Yoksa ben bütün dünyayı kurtarırım, kurtarmam lazım deyip böyle lafla, yiğitlik olmaz. Kulluk, abdiye neyle imtihana tabi tuttuysa, onun yolu üzerindeki engelidir. Orayı geçmesi gerekir. Buna beraber onu geçerken kazanıyor. Hangi imtihan önüne gelmişse onu kazanması gerekir. Buna beraber Rabbimin rızasını nasıl kazanırım diye bir derdinin olması gerekir. Her fırsatı, her imkanı da değerlendirmesi gerekir. Kendi yerini kendisi belirler. Kimlerden olduğunu kendisi belirler. Neyle belirliyor? İmanıyla, tavrıyla, sözüyle, haliyle, niyetiyle, Allah için yaptıklarıyla belirler. Ya da Allah'a değil, nefsine kulu olur, arzularına, isteklerine, dünyaya kulu olur, kaybeder. Elbette ki biz kardeşlerimizden en yüksegini istiyoruz. söyledim geçen gün her bir kul her bir insan bir peygamberin fıtratındadır Allah bu peygamberlerin bir kısmını anlatmış bir kısmını anlatmamış bir peygamberin fıtratında olmayan hiç kimse yoktur Allah'ın ona çizdiği o yolda yürürken kendi peygamberine tabi oluyor Varınca, yolun sonuna varınca, sırat-ı müstakimde yolun sonuna varınca ne olur? O peygambere kardeş olur. Kardeş. Onun gibi olur. Dolayısıyla Allah nasıl ki kıyamet günü peygamberleriyle hesaba çekiyorsa evet, burada da bir şekilde kendi peygamberine tabi olup yolu yürüyünce peygamber gibi olur. Allah öyle buyurdu. İman edip salih amel işleyenler, iman edip Allah'a ve Resulüne itaat edenler, Allah onları onlar onları peygamberle, peygamberlere arkadaş eder, beraber eder. Allah'ın kendisine nimet verdiği peygamberlerle, nebilerle, sıddıklarla, şahitlerle, salihlerle beraber eder. Onlar beraberdir dedi Allah. Allah beraber diyor. Yani bir peygamberin yaptığını kazanınca, onun yaptığını yapınca kazanman gerekmez mi? Gerekiyor. Arada bir fark mı var? Hayır. Sen de kulsun, o da kuldur. Bir, öyle büyüdü Allah, Allah'ın Resulleri arasında fark gözetmeyi. Resul olarak farkları yok. Ama onlar derece itibariyle birbirinden üstündürler. Derece itibariyle. Bu dereceyi neyle kazanmış? Kulluğuyla kazanmış. Bir kısmı ur Azm, peygamber olmuş. Bir kısmı azmedememiş. Adem'de azim bulmadık dedi. Sen Yunus gibi olma dedi. O da peygamberi bakın. Resul olarak aralarında fark yok ama kulluğunu yaparken azmederken, çabasını gayretini sarf ederken derece itibariyle birbirlerinden üstündür dedi Allah. Allah söylüyor onu. Yani üstünlükleri kulluklarıyladır sabırlarıyladır azimleriyledir çabaları gayretleriyledir insan içinde kendi azminden çabasından gayretinden sayyinden başka elleriyle yaptıklarından başka da bir şey yoktur allah öyle buyurdu o zaman herkes kendine bakmalıdır koşmalıdır hem de hemen öyle yarın yaparım öbür gün yaparım İşim olunca yaparım. Emekli olunca yaparım. Şu olsun ondan sonra yaparım. Bu yanlış. Sen yolcusun. Yoldasın. Hemen yapman lazım. Hemen koşman lazım. Hemen kazanman lazım. Bir huzura var. Rahat et. Seni bir sefer huzura alsın. Rahat edersin. Rahat edersin derken bir nefes alırsın. Nefes. Hamdolsun Rabbim beni huzuruna kabul etti. Dersin. Elbette ki sonra yine rahat etmiyorsun. Koşman gerektiğini biliyorsun. Bütün peygamberler son nefesine kadar çabasını, gayretini sarf etmiş mi? Etmiş. O zaman bu koşma bitmiyor. Ne zaman senin varacağın yer kalmadıysa, kazanman gerekeni kazandınsa Allah sana tamam, buyurun gel. Gel sana ikram ettim der. Peygamberler de buna dahildir. Bu böyledir. Eğer nefes alıyorsak önümüzde yolumuz var demektir. Gidecek yolumuz var demektir. İmkan veriyor. Yoksa sen yani varacağın yere varmışsın, kazanman gerekeni kazanmışsın, senin bu dünyada kalmanın bir anlamı yok. Yolun var önünde. Ters taraf için de bu öyledir. Kul da böyle ters tarafa gider gider. Allah ona dur der. Kendini daha fazla batırma. Hadi gel der. Evet. Ters tarafa gidenler için. Müminler kendini mümin olarak kabul etmeli. Örnek olarak kabul etmeli. O güzel ahlaka sahip olarak rahmet olarak kabul etmeli. Rabbim benden razı olsun. Onun güzelliğini üzerimde göstereyim, ona ayna olayım, halife olayım, yakın olayım, yakınlık böyledir zaten, dost olayım, gerisi ne olursa olsun, ben de ne olursam olayım, yeter ki Rabbim, kulum ben senden razı oldum desin. Yeter ki bana kulum desin, abdım desin, evet. aşığım desin. Abdüm bu. Aşığım. Allah bizi kulum dediği kullarından eylesin. Evet. Kulum demek benim kulum. Benim aşığım demek. Acaba aşık mı maşukını çok seviyor yoksa maşuk mı aşığını çok seviyor. Onun için aşk, aşıklık en büyük şereftir. Allah'a aşık olmak. Allah'a abd olmak. Allah'ın yarattığı kul, abd, aşık. Acaba Allah'ın ona nazarı nasıldır? Kul aşıklığını göstermeye çalışıp kulluğunu güzel yapmaya çalışırken sıkıntı içinde Allah eğer meleklere bak kuluma bakın, bakın kuluma meleklere diyorsa onunla iftihar ediyor. Onun aşkıyla iftihar ediyor. Aşıklığıyla, kulluğuyla iftihar ediyor. Eğer Allah bir kulü severse, eğer kul Allah'ı severse, O'nun kazanamadığı bir şey var mıdır? Elbette ki, arada bir perde vardır. Kul, zaten o perde olduğu için böyle feryat ediyor. Ayrılık olmasa, Aşıklığını anlamaz. Aşıklığını anlasın, bunu tatsın, bunu yaşasın diye perdelemiştir Allah. Yoksa neden kendinden böylesine perdelesin? Ama kendini çekiyor. Kendini çekiyor. Mutlaka bu hasret biter. Bu özlem mutlaka biter. Hiçbir kul yoktur ki ben beni yaratan Rabbimi görmek istiyorum demesin. Beni yaratan Rabbim. Yoktan kendinden yaratan Rabbim. Ruhundan, nefeden Rabbimi görmek istiyorum. Eğer böyle bir arzuyu vermiş de kuruna, böyle bir duayı yaptırıyorsa ona vermek içindir. Vermezse niye istettirsin? Haşa. O zaman boş bir şey mi yapmış olur? Boş bir şey yapmış olur o zaman. Böyle bir şey olur mu? Huzura alır. Evet. Huzura kabul eder. Onun için söylüyoruz. Vuslat'ın bir tek kapısı var. O da aşk kapısıdır. İman kapısıdır. Sadece oradan aşıklar girebilir. Başka, başka hiç kimseye nasip olmaz oradan girmek. Cemalinin bir bedeli var. Bir bedeli. Bedeli candır. Canı kurban etmeden olmaz. Ben sana kurbanım demeden olmaz. Her şeyim sana kurban, ben sana kurbanım. Canım sana kurbandır demeden o kapı açılmaz. Kapının önüne gelirsin, beklemen gerekir. Sabretmen gerekir. Ne demen lazım? Ben buradayım. Ben gitmiyorum bir yere. Ben kapındayım. Beni içeri almanı istiyorum. Başka tarafa dönmüyorum, başka tarafa bakmıyorum. Ben seni istiyorum istediğim sens. Ben senin abdünüm. Evet. Ya kerab duvarı. Kendi üzerimizden anlamamız gerekir. Farz edin biri bize aşıktır. Gelmiş kapının pencerenin önünde durmuş dışarıda. Ama kirli olsun. Çamura batmış olsun. Orada ağlasın, feryat etsin. Bir kere pencereyi aç, seni göreyim deysin. O ne kadar pis olsa, ne kadar kirli olsa, ne kadar çirkin olsa dayanamazsın. Dayanamazsın, pencereyi açarsın. Dayanamazsın. Açar. Onun için söyledim başta. Aciz olduğumuzu biliyoruz. hatalıyız kusurluyuz, eksikiz. Bununla beraber... Kulluğumuzu yapamadığımızı biliyoruz. Tesbih edemediğimizi biliyoruz. Hamd edemediğimizi biliyoruz. Ama biz onu seviyoruz. Seni seviyorum diyoruz. Seviyorum ve istiyorum. Ne istiyoruz? İlk halimizi istiyoruz. Evet, i̇lk halimizi Öyle buyuruyordu. Bir kul öldüğünde Allah onu huzura alır. Öyle buyurur. Andolsun ki seni yarattığım ilk günkü gibi tek başına huzuruma geldim. Her şeyini geride bırakmış olarak. Tek başına huzuruma geldim. İlk yarattığım günkü gibi. İşte guslat orasıdır. Kulun guslatı ilk yarattığı günkü gibi o ilk yarattığı anidir. Yani ilk yarattığı tek başına. Yaratırken tek başınaydı onun için. Bir derviş huzura çıkarken de evet, ustaz yolcusu çıkarken mürşidi orada olmaz. Oraya kadar gitmiştir. Ondan sonra huzura alırken o orada olmaz. Tek başına. Onun için söylemiştim. Huzura alırken, götürürken. işte sen, işte Rabbim. Buyur. İçeri kul tek başına alınıyor. Allah'ın ona nasıl bir muamelede bulunduğunu mürcidi de bilmez. Özel. Mürcidin işi oraya kadardı. Onu oraya kadar götürmesi gerekir. Ona ne söyledi? Ona ne anlattı? O ne söyledi? Onu kimse bilmez. İkisi arasında sadece sırdır. Onun için ısrarla diyorum ya, her bir kul özeldir. Resulullah Efendimiz buyuruyor diye, vesselam, benim Allah ile öyle bir anım var ki, ne bir Nebi, ne bir Mürsel, ne bir Peygamber, Nebi, ne bir Resul, ne bir Melek, ne de bir meleki i Mukarrem, oraya yol bulamaz. Özel, sadece özel. Ne bir peygamber biliyor, onun farkında, şuurunda olur, ne de bir melek, ne de büyük meleklerden biri. Özel bir hal. Bu her bir kul için bu böyledir. Bunun için yolu yürümek lazım sadece. Yolda oturmak olmaz. Yolu yürümek gerekiyor. Yani Allah için güzel yapmak gerekir. Onun sevdiği gibi yapmak gerekir. Onun sevdiği gibi. İnşallah hep beraber öyle yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Mesele yerden nasıl göründüğü de yaptıklarımızın gökten nasıl göründüğüdür. Allah'ın nazarında nasıl olduğuydır. Onun için mesela su hurmayla iftar dağıtırken, Söyledim, bir an için böyle yukarıdan seyredelim. İftar saatidir. Herkes iftara, evine yetişmeye çalışıyor. Ama böyle 40-50 tane Allah'ın kulü çıkmış. Her biri böyle arabaları bekliyor trafik, trafik ışıklarında. Kendisi iftar yapmıyor, iftarlık dağıtıyor. Gökten bakalım buna, melekler seyretsin bu hali. Televizyonu seyrettiniz? Koşuşturuyor arkadaşlar. Allah'ın rahmet deryası dalgalanmaz mı? Melekler onlar için istiğfar etmez mi? Allah onları kendine çekmez mi? Yaparken söyledim. Benim derdim... Üç beş tane hurma ile böyle iki yüzüm su vermek değildir. Benim bir derdim var. Nedir o? Allah'ın rahmet deryasını coşturmak, dalgalandırmak. O muhabbeti, rahmetini dalgalandırmak. Tecelli etsin. Rahmet tecelli ederse bütün şehri tecelli eder. Bütün şehri değil, bütün memlekete tecelli eder. Onlardan dolayı. Tecelli ediyor. Biz de bunun şahidiyiz. hamdolsun. Kendimize iş çıkarıyoruz. Kendimize kul olmak için kulluk. Rabbimiz bize kulum desin diye bakın kullarıma bakın desin diye kendimize iş çıkarıyoruz. Öyle tabii. Yani böyle adaletle baktığımızda Allah meleklere kullarıma bakın diyor mu demez mi? O'nun rahmet hediyasını dalgalandırmak bizim kendi elimizdedir. Yani çabamızla, gayretimizle onu kazanıyoruz. Buna beraber sadece o dağıtanlar değil. O'nun fakirlenmesi vardır, onun aynı zamanda mali bir külfeti vardır, O'nun taşınması vardır, herkes bir şeyler yapıyor. Dolayısıyla toptan gelir, hepsine gelir hepsine söylemiş olur Allah, bizim de derdimiz budur, bize kulum desin. bize sen güzel yaptın, desin. Bunu sadece kendim için mi söylüyorum? Hayır. Beni kabul eden herkes için. Ondan aşağısını zaten kabul edemez. Söylüyorum, bu velayetten aşağısına razı olamam. Bu mümkün değil. Çünkü velayetten aşağısı daha iman etmemiş, evet iman etmeyi kabul etmiş ama iman etmemiş. Benim işim ona iman ettirmektir zaten. Ona Allah'ın rızasını kazandırmaktır. Manevi olarak ona yol aldırmaktır silah ve müstakimde. Rabbine yaklaştırmaktır. hayırda yarıştırıp mukarribun yapmaktır. Onu huzura çıkarmaktır. Söyledim ki insanlar böyle bölüm bölüm biz kardeşlerimizin en önde olmasını istiyoruz. Allah'ın öndekiler dediği Evet, kitabını ya sağından alır, ya solundan alır, ya öndekilerden olur, nukarebünden olur, hayırda yarışanlardan olur. Buna beraber şahit olanlardan, şahit, hayati, çabası gayreti kulluğu imanına şahittir, kulluğuna şahittir, Rabbim değişine şahittir, aşıklığına şahittir. Kazanacağız, kazandıracağız. İnsan, insanlık kazanmalıdır. Biz bu zamanda yaşıyoruz. Bu zamandaki insanlardan sorumluyuz. Hepimiz birbirimizden sorumluyuz. Karşımızda iblis ve ordusu vardır, şeytanları vardır, savaşıyor. Bizim öyle bir kulluk, aşıklık tavrini ortaya koymamız gerekir ki aşk ateşe galip gelsin. Aşkın nuru İblisin ateşine galip gelsin. Gelir. Geliyor hamdolsun. Geliyor ve görünüyor. O aşk hızla yayılıyor. Gönülden gönüle hızla yayılıyor. Hep aşk diyorum. Çünkü aşktan başka bir şey yok. Varlığın yaratılış sebebidir aşk. Buna beraber insanın insan olma, Vesilesidir, sebebidir aşk. Allah'ın rızasını, dostluğunu, cemalini kazanma sebebidir. Aşkla kazanıyorsun. Aşkından dolayı kazanıyorsun. Aşıklığından kazanıyorsun. Aşk Allah'ın muradidir. Aşk imandır, aşk abdiyettir. Aşkı olmayanlar ölüdür. Aşık Allah ile diridir. Allah'ın aşkıyla diridir. Bir kul tek sefer Ya Rabbi seni seviyorum dese ve bu doğru olsa o kurtuldu. O cennete girdi. Tek sefer. Tek sefer samimi ve ciddi olarak. işte o an Allah ile arasında perdenin olmadığı andır. Bütün perdelerin o, o kelimeyle, o gönül haliyle yandığı andır. Allah bir tek o anın hürmetine, evet, diğer anlarına rahmetiyle muamele eder. Tek sefer. Onun için Resulullah Efendimiz buyurdu, aleyhissalatü vesselam, Bir kul, bir ben müminim diyen biri, hayatında tek sefer olsun bir seferi olsun. Allah yolunda ölmeyi, şehit olmayı istemezse ölünce burda olur. Yani öyle bir seni seviyorum demesi lazım ki canımı sana kurban ediyorum. Şimdi, şimdi kurban ediyorum deme diyebilmelidir. Tek sefer. Tek sefer söylediğinde artık bütün hayatını o bir seferin hürmetine muamele ediyor cani kurban edecek kadar sevmek. Aşktan başka bir şey bunu insana yaptıramaz. Ya bir de günde yüz sefer söylüyorsa ne olur? Bir de günde yüz sefer söylüyorsa ne olur o? Allah ona nasıl bir muamelede bulunur? O Allah'a nasıl yakın olur? Nasıl dost olur? Allah ona nasıl tecelli eder? Bir de böyle anlamak lazım. Evet, bakışımız Allah'a göre olmalı. Allah'ın nazarıyla nazar etmemiz lazım. Hiç kimse hakkında hüküm vermiyoruz. Bütün bu söylediklerimi yardım etmek için söylüyorum. Harini, hastalığını bileceksin ki yardım edesin. Destek olasın, tedavi edebilesin. Şeytanın elinden, iblisinin elinden kurtarabilirsin. Uğurtmamamız gereken bir şey var. Allah öyle buyurdu. Sizin müminlerin velisi Allah'tır. Resulüdür, müminlerdir. Gerisi gerisi veli değil. Gerisi senin dostun değildir. Şeytanın tuzağına düşmüş insan kardeşlerindir. Yardım edebildiğin kadarıyla, kurtarabildiğin kadarıyla yardım et kurtar. Hidayete davet et, Rabbine davet et, imana davet et, Rabbine teslimiyete davet et, itaate davet et, Resulüne tabi olmaya davet et. Senin işin bu. Senin kulluğun bu, böyle kazanırsın. Eleştirmekle, çekiştirmekle, yermekle, küfretmekle, hakaret etmekle kimse bir şey kazanamaz. Sadece kendini tehlikeye atmış olur. Rabbine ters düşer. Allah'ın vereceği hükmü kendisi vermiş olur. Evet, bu farkında olmadan nefsini, aklını, ilmini Allah'a şirk hoşmak olur. Onun için kimse hakkında hüküm vermiyoruz. Sadece hükmü kendimiz hakkında veriyoruz. Kendimiz hakkında vereceğimiz hüküm nedir? Kul olamıyoruz. Kulluğu beceremiyoruz. Layıkıyla Şükredemiyoruz, hamd edemiyoruz, tesbih edemiyoruz, tecvid edemiyoruz. Onu zikredemiyoruz. Hayırda yarışamıyoruz, koşamıyoruz. Bu herkes için böyledir. Ama ne diyoruz? Yapacağım ya Rabbi. Öyle yapamadım, edemedim, beceremedim, beceremiyorum yok. Bu yanlış. Bunu söyleten şeytandır. Biri söylediyse bu şeytandır. Yapamam, edemem. Yaparsın. Ne diyorsun? Yaparım yapacağım ya Rabbi. Eğer bir cehennemi görürsen yaparsın. Cehennem gö gösterilince herkes yapar. Hiç kimse yapamam, edemem de demez, diyemez. Yapamam, edemem dedinse o zaman yüz çevirmişsin demektir. Bu cesareti göstermek yanlıştır. Allah'a karşı konuşuyorsun. Yani şimdi bir suç işledik, hakimin karşısına çıktık. Kendimizi savunmaz mıyız? Savunuruz. Ne deriz? İşte kendimi kaybettim, yoksa yapmazdım. Şöyle şöyle yanlış oldu, onun için böyle oldu. Bahane üretiriz. Yoksa direkt ben yaptım dedinse cezayı hemen alırsın. Ötekinde kendini savurmaya çalışıyorsun. Bir kula karşı muhatap olduğun senin Rabbindir. Ona karşı edepli olman lazım, mazeret üretmen lazım, mazeret. Yapamadım ama yapacağım ya Rabbi, demen lazım. Yok ben yapamam, o zaman yapamazsan sen ilahsın o zaman. Allah'a karşı durmuşsun, ben kulluk yapamam diyorsun, böyle bir şey olur mu yani? Ne kadar yapamasan da ne diyeceksin? Yapamadım ama yapacağım. Çabami gayretimi sarf edeceğim. Sen de bana yardım et ya Rabbi. Diyoruz. Dememiz gerekir. Boynumuzu büküyoruz. Yani biri bize karşı bir yanlış yapsa özür beyan etmesi lazım. Arkanda olmadım. Bundan sonra yapmayacağım. Demesi gerekir. Deyince affediyorsun. Yoksa kendime hakim olamadım. Yaptım. Yapmaya da devam ediyorum. Sen onu affeder misin? etmez. Bu saygısızlıktır. Onun edemem yok. Yapacağım ya Rabbi. Ben senin kulunum. Beni kul olarak görmek istiyorsun. Yapacağım. Beni kul olarak görmen için evet bütün çabamı, gayretimi sarf edeceğim. Evet. Yardımını istiyorum diyoruz. Yardımımı alacak inşallah. Evet, söyledim biraz önce, biz kardeşlerimizi huzurda görmek istiyoruz. Şahit olarak görmek istiyoruz. Mukarrebin olarak görmek istiyoruz. Mümin, mütaki, mühsin olarak görmek istiyoruz. Hamdolsun kardeşlerimiz bu tavırlarını gösteriyorlar zaten. Becereceğiz. Onlarla iftihar ediyoruz. Gerçek bu, hakikat budur. Bununla beraber hepimizin söylediğim gibi eksiliği var. Yanlışları var. Yolu yürüyoruz. Bazen düşüyoruz. Bazen hata işliyoruz. Bazen yanlış şey yapıyoruz. Ama hamdolsun önde görüyoruz. İnşallah. Biraz önce söylediğim gibi huzura varırlar. Allah'ın onu ilk yarattığı yere varırlar. Huzura kabul edilirler. Bu kulluk bitti demek değil, bu sadece bir nefes almaktır, nefes. İmanına şahit olmaktır, güzel yaptığına şehadet etmektir, kulluğunu yaptığına şehadet etmektir. Allah'ın onun kulluğunu kabul ettiğine şehadet etmektir. Buna beraber yine bilir ki o işi yapan Allah'tır. İmkana tabi tutup kendine çeken O'dur. Aslında oraya layık olmadığını biliyor. Bütün yaptığı şey sadece hayatı imkihan olarak bilmektir. Muameleyi ona göre yapmaktır. Rabbine boyununu bükmektir. Boyununu büktü Rabbine. Rabbi de rahmeti, tecelliyeti huzura aldı. Allah hiç kimseden gücünün yetmediği bir şeyi istemez dedi. Çekemeyeceği yükü yüklemez dedi. Gücün neyse o kadar. Onu yap. Layık olursun. Kul olmaya layık olursun. Onun için kulluktan başka da hiç kimse bir şey düşünmemelidir. Beklememelidir. En yüksek makam abdolma makamidir. Aşk makamidir. Aşıklık makamidir. Bu makam aynı zamanda Fethullah Efendimiz'in makamidir. Aşk makamı.